Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla El-Hakka El -Hakka. Gerçekleşecek olan Mel-Hakka Nedir o gerçekleşecek olan? Ve ma hakka o gerçekleşecek olanın, o kıyametin ne olduğunu sana ne bildirdi? <gülüyor> Semud ve at kavimleri çarpacak olan o felaketi, kıyameti yalanlamıştı. <gülüyor> Semud kavmine gelince, işte o azgın hadise, Ham'e imkansız o korkunç ses ile helak edildiler. Ad inne ise artık onlar da uğultulu şiddetli bir kasırge ile mahvedildiler. Sa kharame aleyhim sab'a ve thamania ayamin husuma fateral kavme fiha sarra ka an o kasırgayı Allah yedi gece, sekiz gündüz ardı ardına köklerini kazırcasına onların üzerine musallat etti. Nitekim orada olsaydın o kavmi orada yere yıkılmış bir halde görürdün. Sanki onlar içi boş hurma kütükleri gibi olmuşlardı. <gülüyor> Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin? Firavun ve ondan öncekiler ve altüst olan şehirlerin halkı olan Lut kavmi de o günah şirk ile geldi. Öyle ki Rablerinin elçisine isyan ettiler de Allah onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi <gülüyor> Nuh tufanında her tarafı su bastığında şüphesiz ki biz sizi akıp giden gemide taşıdık. Ta ki onu sizin için bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin. Feizâ nufiha fissûri nefhatun vâhideh Ve humiletil ardu vel gibânu fedubketâ dekketen vâhideh Artık sura bir üfleişle üflendiği yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpılarak darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olan olmuş kıyamet kopmuştur. Ve gök yarılmıştır. Artık o gün pek çürük ve zayıftır Melekler onun göğün etrafındadır. Ve o gün rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz melek taşır. O gün hesap için Rabbinize arz olunursunuz. Sizden hiçbir sır gizli kalmaz. İşte kitabı sağ eline verilen kimseye gelince. Sevinerek der ki alım kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacak kimse olduğunu gerçekten sezmiştim, bilmiştim der. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennette meyveleri yakın toplaması kolay. Onlara denilir ki geçmiş günlerde Dünyada işlediğiniz salih amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için. <gülüyor> Halbuki kitabı sol eline verilenlere gelince artık o şöyle der. Keşke bana kitabım verilmeseydin. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydin. Keşke o ölüm işimi bitirmiş olsaydı. Malım bana fayda vermedi. Saltanatın benden yok olup gitti. Allah cehennem bekçilerine şöyle buyurur. Tutun onu, hemen kendisini bağlayın. Sonra cehenneme atın onu. <gülüyor> Sonra hemen onu boyu yetmiş arşın olan bir zincire vurun. <gülüyor> Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. <gülüyor> Yoksulu doyurmaya da teşvik etmezdi. <gülüyor> Artık ona bugün burada yakın bir dost yoktur. وَلَا <gülüyor> başka bir yiyeceği de yoktur. Onu ancak günahkarlar, kafirler yer. Artık yemin ederim görmekte olduklarımıza ve ve göremiyor olduklarımıza. Şüphesiz ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin peygamberin vahiden ibaret sözüdür. Hem o bir şair sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz? O bir kahin sözü de değildir. Ne kadar az ibret alıyorsunuz? O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer o peygamber bize isnaf ederek bazı sözler uydusaydı, biz onu mutlaka kuvvetli bir azapla yakalardık. Sonra elbette onun can damarını keserdik. O takdirde de sizden hiçbir kimse ondan bunu men ediciler değildir. Ve innehu letezkiratü lil mutteqin. Ve şüphesiz ki o Kur'an, takva sahipleri için elbette bir nasihattir. Ve inna le ne'alamu enne minkum mukedibin. Ve şüphesiz ki biz, içinizden onu yalanlayanlar olduğunu gerçekten biliyoruz. Ve innehu le hasratun alel kafirin. Ve şüphesiz ki o, kafirler için ahirette elbette bir pişmanlıktır. <gülüyor> Ve yine şüphesiz ki o, katil gerçeğin ta kendisidir. <gülüyor> o halde yüce Rabbinin ismiyle, Sübhane Rabbiyel Azim diyerek onu tesbih et.